Merhaba Açık Radyo dinleyicileri. E, program konuğumu biliyorsunuz. E, Hülya Deniz zaten e, kıdemli Açık Radyo programcılarından sosyal girişimci. Kendisini çok takdir ediyorum. Hoş geldin Hülya. Hoş bulduk. Ben de bu programda sonunda yer aldığım için <gülüyor> çok mutluyum. Oley. E, senin e, ismini benim beynim dünyayla karıştırıyor. iyi mi? Aa. Hülya yerine hep dünya diye geliyor. Valla dünyalar gibi bir kadınsın. E, sosyal girişimciliğin de annesisin. E, bir tane kitap e, yazıldı seni anlatan. E, onu e, konuşacağız. E, ve bu kitabın geliri de e, Yaşöme e, Yaşom'a aktarılıyor. E, yaşayarak Öğrenme Merkezi. Yaşom öyle. E, şimdi bu merkezden e, bir de konuklarımız var. Koordinatörü Meryem Aydın var. Merhabalar. Meryem 24 yaşında ama tecrübeli bir <gülüyor> Koordinatör, hoş geldin Meryem Hoş buldum, çok memnun oldum burada bulunmaktan Teşekkür ederiz <gülüyor> e, Bir de Leyla Zengin var e, Kendisi öğretmen e, Hem de yaşamı inşallah Van'da e, yaşatacak Hayata geçirecek, hoş Aa, geldin Merhabalar, hoş bulduk, teşekkür ederim Evet, inşallah öyle bir düşüncem var e, Burada öğreniyorum ve orada uygulayacağım Burada evet. yaşayarak öğreniyorsun Evet, <gülüyor> evet <gülüyor> Değil mi? Peki Hülya'cığım kitabı gelelim. Aslında e, kitabı yazan arkadaşımız Füsun. Maalesef e, gelemedi. Evet. Kendisine selam olsun. E, fakat güzel bir kitap toparlamış. Bu kitap nasıl aklınıza geldi, nasıl edinebilirler hem onu konuşalım. E, tabii bir de Sosyal Girişimcilik ve yaşam zaten sosyal girişimciliğin merkezlerinden bir tanesi. Onu da konuşalım istersen. E, nasıl başladı bu kitap fikri onu sorayım mı? Abi, dediğin gibi önce bir Füsun Türkiye çok çok büyük e, selamlarımızı göndermek istiyorum. Ve üzgünüm o da burada... E, olamadığı için işleri nedeniyle maalesef ayarlayamadı. Çünkü bu onun eseri, onun büyük emeği var. Füsun bana yıllarca hayatımı ilginç bulduyormuş. <gülüyor> ne olur kitap yaz dedi. Ben de şaşırıp Füsun'cum yani hayatım evet bana göre güzel ama yani kitap yazılacak bir şey yani roman olur benim hayatım diyecek bir şey değil diyordum. Sonra baktı ki olur benden aslında. iş çıkmıyor. Hmm. <gülüyor> dedi ki tamam ben yazacağım dedi senin dedi ile ilgili bir kitap dedi ve biliyorsun Nehir Söyleşisi denilen türde tam da benim e, ameliyat olduğum ve yataktan kalkamadığım bir dönemde 3 ay sürekli gelip benimle röportaj yaptı, sorular sordu ve o sorulardan bu kitap çıktı. Ondan sonra büyük bir emekli onları deşifre etti ki bu yapıldığı dönemde şimdiki gibi söyle yazıya dönüş şansı yoktu. Tek tek deşifre çözümlemesini yaptı. E, hakikaten onun emeği e, şey, büyük bir emek. E, yani tamamen Füsun'un fikri. Evet Bunun... tekrar selam olsun ona Füsun Öztürk Baysan'ın bir gönül hikayesi, bir sosyal girişimci ile nehir söyleşisi. Evet. E, ve e, kitabı da e, internetten e, bulabilirler. E, publiatory.com'dan. E, aldıkları zamanda bir katkı sağlıyor yaşame. Yani bütün gelir olduğu gibi yaşame gidiyor. Evet. Meryem o konuda <gülüyor> ne diyeceksin? Bir pas atalım. Tabii ki de ben de böyle. bu konuda... Hülya ablam her zaman bizi düşünüyor. Ee, her daim yaşam için çalışıyor. Biz gençler için çalışıyor. Bu anlamda da yine kitap çıktığı zaman Hülya abla konuşuyorduk nasıl olacak, nasıl yapalım diye. Ondan sonra Hülya abla dedi ben dedi kitabı ufak da olsa bir ücret yapacağım ve bu gelirde yaşamı aktarılsın istiyorum. Çünkü ben yine hani bu kitap sonucunda insanlar hem faydalansın hem bir taraftan da benim... Ee, ...aslında kendi çocuğum olarak gördüğüm yaşama aktarılsın diye. Ee, Yok, torunum olarak Torunum. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü yaşam onların, gençlerin. Ona aktarılsın diye söylemişti. Biz buna tabii ki de çok sevindik ve hemen bununla ilgili çalışmalara da başladık. Hem yaşam sayfasından duyurmaya devam ettik. Elbette ki yapılan en ufak bağış bile yaşamın bir sonraki adım atmasını, daha da büyümesini... ...muhakkak ki çok büyük destek sağlıyor. Onun için Hülya ablamıza, Biricik ablamıza çok teşekkür ediyoruz. Evet, Kendisi de yaşlı zaten gençler falan diyor ama yani. <Gülüyor> evet doğru öyle. bak güzel bir ifade Nurhan doğru. Yaşlı hissetmiyorum genç. Hissediyorum ama vücudum hissetmiyor ortalama bir şey. O ayrı o evet. senden bağırsız evet. bir şey <gülüyor> <gülüyor> değil mi? Peki e, Leyla sen de bu sürece şahit oldun sanırım. Evet. E, bir gözlemci olarak e, veya yakın takipçisi olarak ne diyebilirsin bu konuda? En iyi öğrenme zaten yaşayarak öğrenme. Ben okul öncesi öğretmeniyim. Ve e, yani yaşatarak öğretiyorum her şeyi çocuklara. Bunlar zaten temeli oradan oluşuyor. Ya yaşıyorum bana aslında çok çok yakın yani. Çünkü bunu uyguluyorum aynı zamanda. Kendim de yaşayarak daha iyi öğrendiğim için... E, ...tabii ki bu çok çok daha benim için değerli, önemli yani. Ve çok severek gidiyorum. İnsanlarla bir arada olmak harika bir şey. Akran eğitimi çok çok... Güzel bir şey zaten. Hı -hı. Çünkü en iyi öğrenme zaten birbirimizden öğrendiğimiz aslında. Birini dinlemek gerçekten bazen yoruyor bir yerden sonra insanı. Ama e, arkadaşınla sohbet esnasında konuştuğun daha çok aklında kalıyor. Ve yaşam buna müsait bir yer. Gerçekten e, işin içine girdikçe ne kadar katkısı olduğunu insan fark edebiliyor. Sen de kişisel olarak nasıl bir dönüşüme yol açtı? Hı -hı. Kişisel olarak... Biraz daha böyle daha rahat, herkese çok daha rahat konuşabiliyorum. Ya biraz daha çocuklarla iletişimim olduğu için e, gençler biraz daha şey kalıyordu. hani Çocukça yaklaşıyordum bir yerden sonra işim gereği. Ama şimdi böyle herkese çok çok daha rahat konuşabiliyorum. Kendin gibi herhalde. <gülüyor> evet. Peki sen de şimdiden notlar topla istersen belki ileride senin de bir kitabın olur diye düşünüyorum. Ee, İnşallah. Bu kitaba e, döneyim istiyorum. Ee, ben kitaba e, biraz baktım. E, hepsine bakma şansım olmadı ama nasıl olsa ne hani okuyacağım. Yani yaşama ee, katkı evet, oldu. Evet. Teşekkürler. Baya e, bir çocukluktan başlayarak e, Hülya Denizalp'i öğreniyoruz. İşte bak Hülya demekte zorlanıyorum. Dünya geliyor. Bunları Abi okudukça vallahi da hakkım. güzel da bir şey yani. Dünya ismi de ben... Bundan sonra böyle diyelim. <gülüyor> Dünya Lebider ya. Evet. Ee, sağ ol. Peki e, nasıl bir süreçti? Çünkü kitap yazmakta, kitaba konu olmakta çok e, kolay olmasa gerek. Gerçi senin tecrüben var, hani bir akışın var zaten ama e, yine de nasıl bir tecrübeydi? Onu merak ediyorum. Ee, çok e, sağ ol çok e, güzel bir soru sordun zor bir süreçti <gülüyor> yani ben kendimle bir de ameliyat olmuşum psikolojik olarak da sıkıntılı bir dönemde kendi ta, Füsun sorular soruyor o soruları nasıl bulup çıkarmışsa sağ olsun ben sürekli sanki psikoterapi gibi bir şeye girdim. Çocukluğuna gitmiş baya işte tabii. Bir şey yapar mıydın piyano evet, çalar evet. mıydın? Ee, annen öyle miydi, babam böyleydi falan evet. bir kanepe hissi geldi bana evet, evet. Ama sonra süreç içerisinde idrak ettim ki o sorular son derece bilinçli hazırlanmış. Çünkü benim neden buralara geldiğimi gösteren bir süreç ve hakikaten hayatımdaki kilometre taşlarını kitabı e, ne kadar okuduğum bilmiyorum ama kilometre taşları beni bugünkü dünya haline getirmiş. E, zaman zaman çok ağladığım oldu e, cevap verirken kitaba. E, zaman zaman çok açık e, konuşup sonra ya bunlar acaba e, yazmasak mı? Aman Füsun bir dakika bunları bahsetmeye istersen dediğim durumlar oldu e çünkü dediğim gibi kanepe durumlarına girdiğimiz şey oldu. Sonra Kağıt, sağ... mendil, <gülüyor> <gülüyor> Kalem kısmı füsunda vardı da benim dahanemde mendil kısmı vardı. Ee, fakat sayesinde bayağı kendimi bilinçlenmiş hissettim. Bana çok iyi geldi. Yani bugün ben çok daha bilinçli olarak nereden nereye gittiğimi bu kitap e, e, Nehir Söyleşisi'nde idrak etmiş oldum. Herkese tavsiye ederim. Ee, Hatta zaman zaman kitabın bütün şeyini taslağını bitirdikten sonra Füsun bana okumam için verdi bir kontrole çıkarılmasını istediğin yerler olabilir diye. Oralarda gördüm ki e, bu hani derler ya tuğlalar üst üste konuyor diye. O tuğlaları yani bu hayatımı nasıl inşa ettiğimi görmek... Beni çok etkiledi yani okuyanları bilmiyorum ama o yüzden kendisine minnettarım böyle bir şansı verdiği için bana. Ee, bence e, okunması gereken bir kitap. Çünkü seninki gibi insanlar e, çok da farkında olmazlar yetenekleri veya e, yaptıkları şeylerin. E, sana çok normal gelir. E, ama senin yaptığın şeyler başkasına çok ilham kaynağı olur. E, sosyal girişimcilik... E, çok kolay bir alan değil. Girdiği zaman insanın çok tatmin eden, çok faydalı olmasını sağlayan, bence en büyük hayattaki tatmin de oradaki bir şey, başkasına el vermek veya etkileşimde bulunmak. Çünkü sosyal girişimcilik demek hani tepeden bakmak da değil, o bir etkileşim. En büyük tatmin orada, yani bunu yaşayanlar bilirler. Ee, o yüzden sen zaten e, annesi diye geçiyorsun e, sosyal girişimciliğin. Aşoka'yı falan da sen e, kurdun evet, değil mi? Türkiye'de. Evet Türkiye'de. Yani bunlar dediğim gibi hani dünya demem boşuna değil. E, bunlar çok e, önemli. Meziyetler mi ya da mizaç mı bilmiyorum ama. <gülüyor> Valla ben de bilmiyorum. Yani bu genetik olma ihtimali var. Ee, annem müthiş, aktif bir kadındı. Yani onlar zaten Cumhuriyet'in ilk genç nesili. Onların babam da zaten işinde işine bağlı bir kişi ama annemin sosyal yönü babamdan çok daha güçlüydü. Bu genetik faktör varsa veyahut da görme faktörü varsa var. Ama yaşadıklarım da mutlaka bunu e, perçinledi veya güçlendirdi diye düşünüyorum. Ben şeyi gözlemliyorum insanlarda bir kısmı e, dünyayı da gezse vesaire kapalı olduğu sürece bir, bir şey olmuyor. Ama bazıları da var e, az bir kesim yüzde beş mi diyeyim ne diyeyim açık ee, değişebiliyor. Değişime hmm. açık vesaire. Ee, ve so sosyal girişimci olabiliyor. Yani e, sadece kendisine Müslüman değil de başkalarına hmm. da hmm. katkı sağlayarak veya o ekosistemi de gözeterek yaşıyor. Bu çok önemli. Ee, bir de şeyi de hatırlatalım. Biz şimdi stüdyoda dört kadınız. Kadınlar <gülüyor> gününüz de ha, olsun. Evet, evet, evet. evet. Çok güzel yani. bir güne denk evet. geldik. Kesinlikle. Sağ olun. Ne olur. kadar yani Seninle sizlerle olmak bu gün bu günlerde çok kıymetli ayrıca. Hiçbir şey tesadüf değil herhalde. Doğru, doğru. O yüzden de teşekkür ederim geldiğiniz teşekkür için. Teşekkür, teşekkür için. Sosyal girişimcilikte bir kadın tarafı ağır basıyor herhalde. Bir feminen bir dişil enerji tarafı var galiba. Leyla ne dersin? Ee, olabilir aslında. <gülüyor> Zaten kadınlar her şeyi çok rahat yapabiliyorlar. O yüzden bence yani istedikleri her şey yapabilirler yani Hı. ve çok çok amaçlı çalışıyorlar. E, bütün her şeyi organize ediyorlar. Zaten girişimciler yani <gülüyor> daha daha fazlası zaten yapamayacakları şey yok bence kadınların. Erkekler daha böyle tek gönlü diye düşünüyorum. <gülüyor> Peki e, şeyi sorayım. Şimdi sosyal girişimci olmak e, bu sosyal sorumluluğu daha çok daha öne götürüyor. Yani bir şeyin sürdürülebilir olmasını kendi ayakları üzerinde durmasını sağlıyor. O anlamda yaşamın nasıl projeleri var? E, şimdi Yaşar öğrenme merkezi tabii ki işte kısaca bahsetmiş olsam gençlerin birbirlerinden öğrendikleri, paylaştıkları açık bir platform. Biz nasıl yapıyoruz aslında yaşamın sürdürülebilir olmasının en temel özelliği aslında paylaşım kültürüne dayalı olması. Yani burada e, biz bir sosyal girişimiz elbette ki ufak da olsa maddi gelire ihtiyaç duyuyoruz e, işte bütün aktivitelerimizi sürdürmek ufak için. Ufak da demeyelim ya korkmayalım yani herkesin Hı -hı. ihtiyacı var değil mi? Gerçekten Her şey gani anlamında gani. söylüyor herhalde Hı -hı. Meryem 10 lira alınıyor ha, evet. etkinlikte ha, ama evet. aslında üretilen değer bir kere hesaplamıştık evet, değil Evet 140 mi? bin lira civarında aslında bir yıl, sadece 3 yıl içerisinde ürettiğimiz değer. 140 bin lira civarında bir değer üretiyoruz. Ancak bunu e, 12 bin lira gibi bir ücretle aslında e, bütün yılı geçirebiliyoruz. Yani bu şekilde bir e, deviniminiz söz konusu aslında yaşam aslında içerisinde. Aslında şirketlerin de sizden Kes, örnek alması lazım öyle, bu durumda. Kesinlikle öyle. Ya burada işte her şey gönülden geliyor aslında. Bu paylaşım kültürünün parçası olmak isteyen tüm gençler, tüm e, bize destek vermek isteyen herkes bir araya geliyor ve burada ürettiğimiz her şey yine böyle e, paylaşım kültürünün içerisinde o sirkülasyon içerisinde e, sürekli yaşamın biraz daha büyüyerek daha fazlasını devam etmesini sağlıyor. Bu yüzden de... Öğreten yaşam, de öğrenen de öğreniyor. Veyahut da birlikte kesinlikle, öğreniliyor. Kesinlikle öyle. Hani bu yüzden e, burası yani benim bireysel olarak yıllar içerisinde geliştiğim yani kendimde örnek verecek olursam aslında geldiğimde hamdım herhangi bir şey bilmiyordum. Çok tecrübesizdim ama yaşam bana bu fırsatı verdi aslında. Buranın koordinatörü oldum ve dört yılda şu anki yeteneklerimle yani ilk başladığım ki yıldaki yeteneklerim birbirinden çok farklı. Yani belki şu anda çok iyi bir e, sivil toplum kuruluşunda veya bir şirkette iyi bir pozisyonda çalışabilecekken hala yani bunların hepsini yaşamımdan kazanmış olmam ve süreç içerisinde verdiğim her şey de aslında beni çok mutlu eden şeylerden bir tanesi. Ve bu şekilde büyümeye daha fazla gençle birlikte çalışmaya daha fazla kişileri dahil etmeye ve yaşamı daha da fazla yerde yaymaya mesela işte Leyla'nın manda yapacağı gibi daha da farklı yerlerde küçük yaşamların kurulmasını sağlamaya bize destek vermek istiyoruz ve devam etmek istiyoruz. Çok i̇şte, güzel bir noktaya değindin. Ee, şimdi normalde biz müzik arası veririz ama sohbet tatlı vermeyeceğim. Ee, konularımız da çok. Ee, <gülüyor> vaktimiz kalırsa çalarız. Hı. Şunu sormak istiyorum Meryem, dedin ya hani kurumsal bir firmada çalışabilirdim, sosyal girişimcilere bu çok sorulur. Hı hı. Yani derdin ne, niye böyle bir yerde <gülüyor> çalışıyorsun diye. Cevabın ne oluyor genelde? Ben aslında şöyleydi, ilk başladığımda sürekli toplumda yani kendi toplumuma sürekli ıı, açık bir kişiydim. O yüzden sosyoloji okudum zaten aslında bir taraftan da. O benim gözümü daha da açtı. Ben sürekli toplumda sorunlar olduğunu görüyorum. Bir şeyler, Mesela en basitinden kendim için söyleyeyim bunu. Öyle bir yer arıyordum ki çünkü benim ailem çok okumuş bir, birileri değil ve ben hani böyle sürekli kendimi geliştirebileceğim bir alana sahip olmak istiyordum. Çok bunu arzuluyordum ve üniversiteye geçtikten sonra yaşamaya tanışınca işte bu dedim yani burası benim için yer. Yani. Ve ondan sonra yaşamaya geldikten sonra gerçekten gördüm burada alttığım her adımla daha fazla gelişebiliyorum. Ve daha fazlasıyla da buna katmak istedim aslında ve ondan sonra karar verdim ya ben ne olursa olsun... Yani yaşam gibi bir sosyal girişimde çalışmak istiyorum. Ne yaparsam yapayım sivil toplumdan çıkmak istemiyorum. Ben de değişmek istiyorum. Ve değişirken de çevremdeki her şeyi de değiştirmek istiyorum benimle birlikte. Ve daha iyi bir gelecek için. Hepimiz için daha iyi bir gelecek için. Aslında bütün motivasyonum bu. Zaman zaman illaki düşüş noktalarımız oluyor. Ama her zaman en büyük motivasyonum işte bu değiştirebilmek ve değişimin bir parçası olabilmek. Hep de Hülya ablam zaten onu da söyler. Onun da tabii ki de destekleri burada çok büyük. Her daim yanımızda oluyor, bizimle her türlü sorunumuzda her şeyimizde bize daha fazla motivasyon veriyor, moral veriyor. O yüzden de yani o sosyal girişimcilik, ben sosyal girişimci değilim ama bir sosyal girişimi yöneten bir kişiyim. Bu da benim için çok büyük bir... Olma yolunda ilerliyor. Evet, yani öğreniyorum ben de aslında. <gülüyor> Bayağı yenilikçi fikirler gündeme getirmeye başladı Aa, son iki yıldır. Teşekkür ederim. Çok ya. değerli bir deneyim. Çünkü zaten şöyle bir bakınca... E, ...yenilikçi fikirler... ...ve hayırlı fikirler... ...çok büyük firmalardan çıkmıyor... ...zaten yani sosyal girişimcilerden çok çıkıyor... ...kuluçka merkezlerinden... ...sizin gibi merkezlerden çok çıkıyor... ...çok değerli bir şey... Evet. E, ...demin motivasyon dedin... ...hep e, bize sorulan sorulardan bir tanesi de... ...motivasyon... E, ...çünkü bu konular biraz zorlu da... ...konular... E, ...ve başka, hem başkasına umut veriyor... ...hem de toplumun nereye gitmesi gerektiğini biliyor... ...ve o yönde azimli olması lazım... Ve o motivasyon ayrıca çalışılabilir bir şeymiş gibi de duruyor. Hülya senin herhalde bu konuda engin tecrübelerin vardır. Valla ee, tecrübe mi bilmiyorum. Yani tabii ki tecrübe ama kısımda e, e, Gençlik döneminde yani üniversitede benim gönüllü çalışmalarım başladığında benim ilk motivasyonum, yani gelme motivasyonum İngilizce pratiği yapmaktı. Uluslararası gönüllü çalışma kamplarında ben İngilizce pratiği yapayım diye katıldım. Hiçbir toplumsal falan şeyim yoktu. Bunu da özellikle söylüyorum çünkü gelme motivasyonu önemli ama... E, e, eleştirenler oluyor çünkü tek evde çalışırken de Aa bunu kendini için gelmiş deniliyor tamam ne için gelirse gel gel yani mevlana gibi ama ondan sonra eğer kalma motivasyonu Geniş bir şeyle bakabiliyorsa açıyla kendim ve başkaları için diyebiliyorsa demin Leyla'nın da Meryem'in de çok güzel ifade ettiği gibi ondan sonrası zaten arkası geliyor değişime inanan ama başkalarını değiştirmek isteyen tipler sen genellikle sosyal girişimci olamıyorsun. Aktivist oluyorsun ve orada kısır maalesef benim görüşüme göre ama onlara da ihtiyaç var. Çünkü sosyal girişimcilerin senin çok güzel söylediğin gibi fark ettiği soruna, fark ettiği farklı bir yaklaşım aslında burada yenilikçi olmak bir moda falan gibi değil. Bir sorun var o sorunu çözülememiş bugüne kadar. Neden çözülememiş? Bakış açısından dolayı çözülememiş. Geç, başka yerden bak. Ee, soldan baktığın zaman gördüğünü, sağa geçtiğin zaman farklı görüyorsun sorunu. Ve o bakış açısıyla başka şeyler düşünmeye başlıyorsun. Böyle gelmiş, böyle gitmez. Peki ne yapmak lazım? İşte orada hani meşhur kullanılan bir laf var ya, elini altına, taşın altına koymak. taşın altına koymak değil, vücudunla üstleniyorsun taşı. Her Bu gün. böyle olur diye, evet her gün yeni yeniden. Olmadı buradan, olmadı buradan. Yani şöyle örnek vereyim, yaş ön fikri bana alçakadayken geldi. Çünkü Leyla'ları tanıdım bu anda 100. yıl üniversitesinde. Harika gençlerdi, gönüllü çalışmalar yapıyorlardı. Ama e, dünyalarına... E, ...fazla değişik şeylerin giremediğini gözlemledim. Bir ortak proje, Doğu Batı Kampı da öyle orada başladı zaten. Biz dedim dünyayı e, Van'a getirirsek nasıl bir şey olur ve çok güzel şeyler olmaya başladı. E i̇şte orada e, hatta şöyle 45 haber çıktı, Van'da e, güzel şeyler de oluyor diye başlığıyla... Yani bizim orada yaptığımız bir proje birdenbire herkesin ilgini çekti çünkü sadece oralar hep kötü anılıyordu. Hep kötü haberler vardı. Ve o bizim kapılarının önünde bile ejderha evet. var. Evet. <gülüyor> canavar var. Balık var, bilinmiyordu da canavar var biliniyordu maalesef. O ne, oradan e, Gördük ki e, aslında birtakım imkanlar verildiği zaman çok güzel değişimler olabiliyor ve oradan yavaş yavaş adım adım Yaşömer'in fikri çıkmaya başladı. E, gençlerimizin hepsi, gönüllülerimizin hepsi, katılımcılarımızın hepsi bir şeyler yapmak isteyen gençler ama ortam bulamıyorlar. Ya politik olaylar var mesela Yaşömer konusu geçmedi. Tek şartımız var politika yok. Aslında bu da bir politika tamam biliyorum ama yani sen şucusun, ben bucuyum, şu filan değil. Hiçbir yere ait değil. Herkesin gelebileceği, fikrini söyleyebileceği ama birbirine saygı duyması gereken bir ortamı amaçladık gençlerle beraber yine bu. Yani burada anneannesi dememin nedeni o. Bunu hep gençler bir karar verdi. Ben de zaman zaman destek verdim veya zaman zaman destek Tartıştığımız tabii ki oluyor. Peki o profil sağlandı mı farklı kesimler, farklı inanışlar yoksa ni hani daha bir yere mi kümeleniyor? Allah onlar cevap versin. Şimdi ben burada tarafsız olmayabilirim. Yani bence şöyle ben işte 4 yıldan beri işte 5 yıldan beri aslında yaşamla birlikte olduğum için buna cevap verebileceğimi düşünüyorum. Gerçekten de profil o kadar çok çeşitleniyor ki yani her yıl elbette yeni gönüllüler dahil oluyor ama her gelen gönüllü muhakkak o grubun bir parçası olabiliyor. Yani hiç fark etmez. Bu dindar bir arkadaşlarımız da olabilir. Farklı etnik kökenli arkadaşlarımız da olabilir. Muhakkak kültürler arası aslında bir ortam içerisinde oluyoruz. Ve genellikle de hep hani şehir dışından üniversite okumaya gelmiş arkadaşlarımız da burada hmm. olduğu için evet, çok o çok önemli olan bir tanesi aslında. hani Sürekli bir kültürel çeşitlilik burada yakalamak çok mümkün. Ve gerçekten de biz o Dik çizgimizden dolayı gelen arkadaşlarımız da bundan çok memnunlar. Hani politika istemiyoruzdan dolayı. ve herkes, Siyaset diyelim. Yani siyaset evet. Yani herkes istediğini rahatlıkla hani hep birlikte ifade edebiliyor. Hiç kimse birbirine kızmıyor. Yani böyle bir şey yok ortamda. Gerginlik yok. Herkes bu yüzden yaşamı daha fazla gelmek istiyor bence. Ve çok farklı ülkelerden kişiler var. Dışarıda tanıştım. Niko mesela, Finlandiya. Değil mi? Evet. Stajyeri. Hem Türkiye'nin farklı yerleri hem de dünyanın farklı yerleri. Bu da çok önemli bir şey. Çoklu kültürlülüğü sağlıyor. Zaten artık hiçbirimiz %100 hiçbir şey değiliz ki. Hepimiz her şeyiz işte. Bu da onun güzel bir örneği herhalde. Peki Leyla'ya sormak istiyorum. Van bunu nasıl bünyesine alacaktır tahmin? Yine. Vanda da üniversite var ve e, çok fazla genç var, yapacak çok az şey var. Bunları yani çok da şey yapmak istiyorlar. Sadece bir amaç verebilmek lazım, bir yönlendirebilmek lazım, önlerine bir şey koyabilmek lazım aslında. Bunu da işte ben burada tecrübe ediyorum. Nasıl yapabilirim diye orada da yaşayarak öğrenip, orada da yaşatarak öğrenmek e, öğretmeyi istiyorum. Onların bir araya gelip nasıl bir şey çıkaracağını bilmiyorum ama harika şeyler çıkacak diye düşünüyorum. Çünkü oraya da farklı yerlerden gelen, daha çevre iller de olabilir, farklı yerlerden gelen insanlar geldiği için bir araya geldiklerinde kendilerini orada bulabileceklerini düşünüyorum. Süper, şahane. Ee, Hülya cim sanki yani bir program daha yapmak lazım gibi seni e, ve hani o kitabın içindeki Hülya'yı çok da konuşamadık e, ama bir program daha yaparız İnşallah. gerçekten senin e, sosyal girişimcilik e, dönüşümlerin o evrilmeleri merak ediyorum ama şöyle bir cümleyle bundan sonraki e, sosyal girişimcilik e, tarafın nasıl olacak? Bir de kitabı bir daha bir hatırlatalım. Evet, e, bir gönül hikayesi veya kapaktaki bir gönül söyleşisi, Filsun Öztürk Baysa'nın e, yaptığı e, kitabın, e, Publid Töri.com veya Facebook sayfasında bir gönül hikayesi Hülya Denizarp diye bakıp bulup oradan linkten girebilirler. 15 liralık bir ücreti var ve dediğim gibi bunun tamamı vergiler çıkınca yaşöme kalıyor. Bundan sonrası için ben kendime mentorluğu şey yaptım, eğitmenliği Uygun, uygun gördüm değil zaten böyle gidiyor yani ama e, en önemli nokta senin de demin dikkat çektiğin gibi bir şeyler değişirken nasıl değişmesi lazım ki pozitif dönüşüm olsun işte bence sosyal girişimcinin en önemli görevi bu değişim olacak ama pozitif dönüşüm olmak kaydıyla. Çok teşekkürler. Geldiğiniz için, paylaşımlar için çok keyifliyiz. çok teşekkür ederiz. Kadınlar Günü de kutlu olsun. Kutlu ee, olsun. Kumandada çok sağ ol da. çağırdığın için. Evet. Teşekkürler. teşekkürler. Barış'a teşekkürler. Kumandada da. Bir sonraki programda görüşmek üzere. hoşça kalın. Hoşçakalın. Kalın. Hoşça kalın. Hoşça Biyofilya